1943, numaralı konu, cinlerin Abbas bin Mirdas'a Hazreti Peygamber'in peygamberliğini haber vermesi, evet, İslam'a girişim şöyle oldu, babam Mirdas Sekerat'a girdiğinde bir putu vardı, ismi Dimadidi. o puta dikkat etmemi bana vasiyet etti, ben putu bir eve koydum, her gün bir defa babamın vasiyeti için ona geliyordum, Hazreti Peygamber ortaya çıkınca gece yarısı bir ses işittim, beni korkuttu, ben de yardımını istemek üzere putun yanına gittim, baktım ki putun içinden şöyle bir ses geliyordu, Süleym kabilesine ki, dostunuz yok oldu ve mescid halkı yaşadı, Peygamber Muhammed'e kitap indirilmeden evvel Dima'da tapılırken, o şimdi helak oldu, Meryem'in oğlu İsa'dan sonra, Kureyş kabilesinden kendisine peygamberlik ve hidayet verilen kimsedir, doğru yolu gösteren, ben bu sözleri halktan gizledim, halk ahzap, hendek, savaşından dönerken ben develerin arasında zat Irk adındaki semtin akik adındaki vadisinde uyuyordum, bir ses duydum, baktım ki birisi deve kuşunun kanadı üzerinde durarak, salı günü akşamı düşen nur, Adba denilen devenin sahibiyle beraberdir ve Anko oğullarının ülkesindendir, diyordu, adamın sol tarafından fakat görünmeyen birisi ona, sin müjde ver, onun şerlilerine, merkep, üzerindeki eyerini ve yularını düşürdü, göğü koruyanlar onu otlayarak yedi, diye cevap verdi, ben dehşet içerisinde uyandım. Kesinlikle Muhammed'in peygamber olduğuna inandım, böylece atıma bindim, süratle Rasulullah'a doğru yola koyuldum, peygambere gelerek ona biat ettim, sonra Dima'da gittim, onu ateşte yaktım, sonra Rasulullah'a dönerek kendisine bir şiir irşad ettim, senin hayatınla en içerim, ben Dima'da alemlerin Rabbine ortak koştuğum gün cahildim, Allah'ın peygamberi Efs kabilesi tarafından korunurken, yardım görürken benim onu terk edişim, tıpkı düz ve yürümesi kolay olan yolu bırakıp da sarp ve dolambaçlı yol. Kulu tutan kimsenin durumu gibiydi, kulu olduğum Allah'a iman ettim, kendini helaka götüren kimsenin yolundan ayrıldım, şereflilerin mübarek peygamberine biat etmek maksadıyla, yüzümü Mekke'ye çevirdim, öyle bir peygamber ki, İsa'dan sonra bize hakkı getirmiş, hakkı söylemiş, görevinde hıyanet etmemiş, ilk şefaat edecek olandır, meleklere icabet ederek haş ve ilk gönderilendir, İslam'ın ipi çözüldükten sonra, onu tekrar ördü, ey bütün insanların en hayırlısı, seni kast ederek sana gel geldim